Vakit ikindi, gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Devriliyor zaman. Hatırla ki sen de şimdi bir ömrün ikindisine yürüyorsun. ''Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor, yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun, öbür kıyısındasın artık nehrin, bundan sonra vadi yok sana zamanın, bundan sonra yeni bir vadi yok sana hayatın, yokuş aşağı akıyor kalbin, şimdi vakit içinde, kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları, tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı.'' Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde Gün daha kısa geliyor artık Yemin olsun ki ikindi vaktine Hüsrandadır insan Şimdi anlıyorsun Yokuş aşağı akıyorsun Dalından kopuyorsun Hoyrat bir rüzgar artık zaman Geriye kalan ancak iman Şimdi ikindi vakti Secdeye koyanlığını Eyl zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Onunla konuş. Fısılda dualarını. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi vakit ikindi. Şimdi ikindi namazı vakti.